haccı ve kainatın güneşinin vefatı. İslam'ın beş şartından biri olan Harida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 kim bu farzı inkar ederse şüphesiz ki Allahu Teala bütün alemlerden müstahanidir buyuruyor Ali İmran 97. ayet-i kerimede. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'nın bu emrini hesabını bildirdi. O sene Hz. Ebu Bekri 300 kişilik bir kafileye hac emri tayin etti. Bu kafilede bulunan eshab-ı kiram Hz. Ebu Bekri'nin emirliğinde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 Peygamber Efendimiz bu iş için Hazreti Ali'yi haç kafilesinin arkasından Mekke'ye gönderdi. Azir radiyallahu anh kafileye yetişip birlikte Mekke'ye girdiler. Hazreti Ebubekir bir hutbe okudu ve haç ibaretini anlattı. Ashab-ı kiram ruvetvan, öğretilen esaslara göre haç yaptılar. Hac ibadeti eda edilirken Hazreti Ali de Mina'da ceme-i akabe denilen yerde bir hutbe okudu. Bu hutbesinde... Ey insanlar, beni size Resulullah gönderdi diyerek söze başladı ve Berayet suresinin ilk ayet kermesini okudu. Bundan sonra ben size dört şey bildirmeye memurum dedi. Bu dört şunlar şunlardı. Bir, müminlerden başka hiç kimse cennete giremez. İki, bu seneden sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşamayacak. Üç, hiçbir kimse Kabe'yi çıplak tavırlayacak. Etmeyecek. O zaman müşrikler Kabe'ye çıplak oldukları halet hafı öderlerdi. 4. Her kimin Resulullah ile anlaşması varsa müddeti bitinceye kadar müteber olacak. Bunun dışındakilere 4 ay mühlet tanınmıştır. Bundan sonra hiçbir müşrik için ahd ve himaye yoktur. O günden sonra hiçbir müşrik Kabe'ye gelmedi ve hiç kimse çıplak olarak Kabeyi tavuk etmedi. Bu hususlar bildirildikten sonra müşriklerden çoğu Müslüman oldu. Haçtef Hazreti Fadrizesi yerine getirildikten sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali, Ashab-ı Kirem ile Medine'ye döndüler. Hicretin 10. yılında İslamik bütün Arap Yarımadası'na yayıldı. Arabistan'ın her tarafından insanlar Medine'ye geliyor, Müslüman olmakla şereflenmek, ebedi isarete kavuşmak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Artık Arabistan'da Müslümanlar karşı duracak hiçbir kuvvet kalmamış, İslamiyet her tarafa hakim olmuştu. Sadece bazı Yahudi ve Hristiyan kabileleri Müslüman olmamıştı. Sevgili Peygamberimiz Hicret'in 10. yılında Halid bin Velid radiyallahu anh'ı 400 mücahit ile Yemen civarında bulunan Haris bin Kab oğullarını İslam'a davet etmek üzere gönderdi. Halid bin Velid Hazretleri Resulullah Efendimizin emri üzere bu kabileyi 3 gün üst üste İslam'a davet etti. Onlar da... Daveti icabet ederek Müslüman oldular. Yine bu yılda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Necranlı Hristiyanları ile sur anlaşması yaptı. Bunlardan bazıları da sonra kendiliklerinden Müslüman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aleymanı Hazreti Ali de Eshab-ı Kiram'dan 300 kişiyle birlikte <gülüyor> Yemen'de bulunan Mediler kabilesini İslam'a davet etmek için gönderildi. Önce karşı çıkmalarına rağmen daha sonra Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz bu sene İslamiyetin yayıldığını bütün medilere, variller ve zekat toplama üzere görevler tayin etti ve gönderdi. Hicretin 10. senesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac için hazırlanıp Medine'deki Müslümanlara da hac için hazırlanmadan emir buyurdu. Medine dışında bulunanlara da haber gönderdi. Onun üzerine binlerce Müslüman Medine'de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca sevgili peygamberimiz Zirkaet ayının 25. günü 40.000 kişilik bir katile ile öğle namazından sonra Medine'den hareket etti. Sevgili kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ım bunu bana içinde rüya, gösteriş ve şöhret bulunmayan ''Möbrûr ve bir haç kıl'' diyerek dua eyledi. İhrama gidip Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesiyle yüksek sesle terbiye getirmeye başladı. Bu nedenle sabit kiramda katılınca yer gök telbiye ile inlemeye başladı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamda ve neumete Leke vel mülk le şerike leke Sevgili peygamberimiz kesilmek üzere kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra zilhicce'nin dördüncü günü Mekke'ye vardılar. Yemen'de ve diğer belgelerden Hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla Müslümanların sayısı 124 günü aştı. Sevgili peygamberimiz Zirhitçe'nin 8. günü Mina'ya, 9. günü Arif'e günü Arafat'a gittiler. Arafat Vadisi'nin ortasında öğleden sonra Kusva adındaki tepesinin üzerinde beda hutbesini okuyup Eshab-ı Kiram ile vedalaştılar. Sevgili peygamberimiz beda hutbesini okuduğu gün Maide Suresinin Bugün yenileneği için iktiham elledim. Üzerinize olan nimetini tamamladım ve size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum. Mealimdeki 3. Ayet-i Kerime oldu. Peygamber Efendimiz bu ayet kelimeyi Kerime'yi Ashab-ı Kiram'a okuyunca Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Ashab-ı Kiram ağlamasının sevgimi sorunca bu Ayet-i Kerime vefatının yakın olduğuna denet ediyor. Onun için ağlıyorum buyurdu. Resulullah Efendimiz Mekke'de on gün kalıp Veda Haccını yaptı ve Veda tavafı yaparak Medine'ye döndü. Veda sacdesinden sonra ashab-ı kiram geldikleri yerlere gidip Resulullah'ın bildirdiği emrettiği şeyleri oralarda anlattılar. Hicretin 10. yılında bulan bir hadisede peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkmasıydı. Bunlardan birisi Yemen'de ortaya çıkan esved Ansidir. Sevgili Peygamberimiz Emin üzerine Esved-i Ansî Müşmanlar Müslümanlar tarafından evinde öldürüldü. Diğeri de Müseleme Türkezzat'tır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Müseleme üzerine Halid bin Velid kumandasında bir ordu gönderdi. Müseleme Vahşi radıyallahu an tarafından öldürüldü. Evet, Hazreti hamce Şehit, ben Şehit'den Ham, Vahşi tarafından bu sahte peygamber de şey, öldürüldü. kat ve canı cehenneme gönderildi. Ama ama ne kadar şey ki vahşi diyordu. Ya Rasulallah. andır şehit dedim ama bak sana beden okuyan müsellemi de müsellemi de ortadan kaldırın diyerek Resulallah'a halini arz ediyordu. Müccit'in 11. senesiydi. Zebrail Aleyhisselam bu sene geldiğinde sevgili peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'i iki defa baştan sona okudu. Halbuki daha öncedeki yıllarda Kur'an-ı Kerim'i bir defa okumuştu. server Alem Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Zebrail Aleyhisselam'ın en son tebliğ ettiği allah Teala yardımı yardım ve zafer günü gelip insanların allah Teala'nın dinine İslamiyet'e akın akın girdiklerini görünce Rabbine hamd ile tesbih et. O'nun az dile. Çünkü o tövbeleri kabul eder mi elindeki Nas suresinin indirilmikten indir indir indir indir sonra? Ya Cebrail içimden ölümüm yaklaştığını duyuyorum buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu ayet kerime okudu. mealen. Ahiret senin için dünyanın daha hayırlıdır. Rabbin sana razı oldum deyinceye kadar her istediğini verecek. buyuruyor Duhan suresinde. Sevgili peygamberimiz o gün Medine'de bulunan bütün ashab-ı kiramın öyle namazında mescitte toplanmalar için haber gönderdi. Serveri alem efendimiz namazı kıldırdıktan sonra bir hutbe irad ettiler. Bu öyle bir hutbeydi ki, bu öyle bir hutbeydi ki, bu öyle bir hutbeydi ki, dinleyen bütün kalpler ürpermiş, gözlerden yaşlar boşamıştı. Daha sonra... Ey insanlar, sizin Peygamberiniz olarak beni nasıl buldunuz buyurunca, hesabı kiram, fiaruşü Allah. Allahu Teala sana bizim tarafımızdan bol bol hayırları buyursun. Sen bizim için çok şefkatli bir baba, nasihatte bulunan şefkatli bir kardeş gibiydin. Allahu Teala'nın sana lütfettiği Peygamberlik vazifesini yerine getirdin, vahiy edilenleri bize ulaştırdın. Rabbinin yoluna İslam'a hikmet ile güzel nasihat ile davet ettin, kabardın. Allahu Teala allah Teala sana en güzel ve en yüksek Mekka karşılıkları versin dediler. Peygamber Efendimiz, ey müminler Allah aşkına, kimin bende hakkı varsa kalksın gelsin kıyametten önce burada alsın buyurdular. Fakat hakkını almak için kalkıp gelen olmadı. <gülüyor> Resulullah Efendimiz ikinci ve üçüncü defalarda da allah Teala'nın adını alarak hakkı olan gelsin alsın buyurunca bunun üzerine ashab-ı kiramdan herif hane olan Hazreti Ukaş'ya kalktı. Resulullah'ın huzuruna vardı. Sonra, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tebuk kazasında seninle beraberdim, Tebuk'ten ayrıldığımız sırada benim devemle sizinki yana gelmişlerdi. Ben devemden indim, sana yaklaştım, maksadım senin mübarek vücudunu öpmekti. O zaman kamçı da sırtıma vurmuştun, niçin vurduğunu bilmiyorum dedi. Peygamber Efendimiz Yahu ya o kaşe, allah Teala seni Resulünün kaç tane vurmasında muhafaza eylesin. Ya Bilal, kızım Fatıma'nın evine git, o kamçayı bana getir diye emretti. Ha, Hazreti Bilal Mescitten çıktı, elini başına koymuş, Resulullah kendisini kıyas edecek kıssas edecek diye hayret, hayretler içerisinde kalmıştı. Eve varınca kapıyı çalıp, ey Resulullah'ın kerimesi, bana Resullah'ın kamçısını ver deyince, Fatma Fatıma, nazik annem, canım annem, validem sormuştu, ya Bilal. Şimdi ne harç zamanı ne de gaza zamanı. Babam kavuşa ne yapacak diye sorunca. Bilal-i ey Fatma haberi yok mu? Resulullah'a onunla kıssas yapılacak deyince. Fatıma canım anam. Ya Bilal. Resulullah da kıssas ile hakkını almaya kimin gönlü razı olur? ki istedi vereyim. Fakat Hasan ve Hüseyin'e şöyle Hakkını kim alacaksa kısası kendilerini yaptırsınlar deyince. O zat hakkını onlardan alsın diyor. Sakın Resulullah kıssas yaptırmasınlar diye. Hazreti Bilal-i Sköyde temin etti. bilal radiyallahu anh mescide geldi ve kamçı Resulullah Efendimize o da Hazreti Ukaş'e verdi. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'a bu durumu görünce ey Ukaş'e işte biz sır yanında hazırız. Hakkını bizden al. Ne olur? Ne olur Resulullah'tan alma diye yalvardılar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e Ya Ebu Bekir, sen bırak çekil aradan. Ey Ömer hadi sen de çekil. Allahu Teala sizin yüksek derecelerinizi bilmektedir buyurdu. Sonra Hazreti Ali kalktı. Ya Ebu Bekir, Eyvkaşı Rasulullah'a vur gönlüm razı olmuyor. İşte sırtım ve karnım, gel hakkını benden al ne olur. İstersen yüz kere vur, bin kere vur, binlerce kez vur fakat Rasulullah'a dokunma deyince, Peygamber Efendimiz ey Ali sen de otur, beni dur, otur. allah Teala senin de yüksek mertebenin durumunu bilmektedir buyurdu. Bu defa Hazreti Hasan ve Hüseyin kalktılar. Ey Ukaşe sen de biliyorsun ki biz Resulullah'ın torunundayız. Torunundayız. Onun için bize kısa, Resulullah'a kısaç demektir. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'a vurma. Ne olur bizlere vur. Bizlere et, bizlere yap. Resulullah'a dokunma deyince. Kainatın güneşi aleyhissalatü vesselam onlara. Siz de oturunuz ey iki gözümün neşeleri buyurdular. Sonra ey Ukaşe gel vur buyurdular. Ukaşe radıyallahu anh ya Rasulallah, sen bana vurduğun zaman benim güldüm açıktı deyince sevgili peygamberimiz mübarek sırtını açtı. Bu sırada eshab-ı kiramdan hıçkırıklar duyuruluyordu. <gülüyor> ya Ukaş'e Resulallah'ım mübarek sırtına vuracak mısın diye ferya dışı gelmeler yükseliyordu. Herkes üzüntü içerisinde bekleşiyorlardı. Hazreti Ukaş'e Resulallah'ın Efendimiz'in mübarek sırtındaki peygamberlik mühürü görünce birdenbire... Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah hakkını almak için senin o mübarek sırtına vurmaya, sana kıssas yapmaya kimin gücü yeter? buna kimin cesaret edebilir ki buyurdu Allahu Ekber. Buna kim cesaret edebilir diyerek kainatın sultanının mübareklerinin bübbetini öpüverdi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, hayır ...iyiye vuracaksın yahut affedeceksin buyurunca... ...bu karşıya hasretleri... ...canım sana feda olsun ya Resulallah... ...affettim, affettim... ...acaba Allah Teala da beni kıyamet yönde affeder mi? ...acaba o da beni affeder mi dedi... ...Peygamber Efendimiz... ...kim benim cennetteki arkadaşımı görmek isterse... ...bu, bu istiyara, bu faniye... ...bu, bu karşıya baksın buyurdular... ...Vesulullah Efendimiz'in bu mübarek sözünüzü... ...diyen eshab-ı kiram... ...onun iki gözü arasında ötmeye başladılar... ...hepsi ne mutlu sana... Ne mutlu sana ey Yukaş'e, Resulullah ile beraber olmanın hürmetine cennette yüksek derecelere kavuştun diyorlardı. Sefer ayının son günleriydi. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kuzeydeki Bizans İmparatorluğunun Müslümanlar için büyük bir tehlike olmadan önce onlara tekrar İslam'a davet etmek, kabul etmezlerse harp etmek ve İslam devletinin üstünlüğüne sokmak istiyordu. Bu sebeple Rumlarla muharebe etmek üzere kahraman eshabının Hazrella emir verdiler. Eshab-ı Kiram radiyallahu anh'u hazırlık yapmak için daldı. Resul Ekrem Efendimiz <gülüyor> Halide Üsame bin Zeyd'i çağırdılar. Ey Üsame Şam'a Belka sınırına Pers'in daruma Babanın şehit edildiği yere kadar Allah-u Teala'nın ismiyle ve bereketiyle git. Onları atlarla çiğnet, atları çiğnet. Seni bu başka mutan tayin ettim. i̇bn üzerine ansızın varıp, üzerlerine şimşek gibi saldır. Varacağın yere haber ulaşmayacak şekilde hızlı git. Yanına kılavuzları alıp, cafuz ve gözcüler önden ilerlet. Allahu Teala zafer ihsan ederse, onların arasında az kaldırırlar karar karargah kurmadan emir buyurup mübarek elleriyle sancağı bağlayarak teslim ettiler, meçhiste minberle çıktılar ve Ashabım, Usame'nin babası zeyt kumandanlığı nasıl layık ve benim katımda nasıl en sevgili ise ondan sonra oğlu Usame de kumandanlığa öyle layıktır. ''Usame benim katımda insanların en sevgililerindendir.'' buyurdu. Hazreti Usame'nin numandası altında savaşa gideceklerin arasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Sad bin Ebu Vakkas gibi sahabenin ileri gelenlerinden de vardı. Fakat ertesi gün Kainat'ın sultanı Ali'den hastalandığı için Ordunun gitmesi peygamber efendimizin ahirete intihar, irtiharinden sonraya kalmıştı. Sevgili peygamberimiz kainatın güneş aleyhisselatu vesselam şiddetle ısıtmaya yakalanmışlardı. Gittikçe ateşe artıyor, hastalık şiddetleniyordu. Ağrılarının azaldığı bitkisi yarısı yatağından kalktılar inerek gitmeye hazırlandılar. Bunu gören Hazreti Aişe validemiz, anam babam canım sana feda olsun ya Allah. nereye gidiyorsunuz diye sordu. Selveli alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, baki kabistanlığında ve tüm bulunanlar için istiğfar etmek üzere emir aldım, oraya gidiyorum buyurdu. Dövüne Ebu Müveihid ile Ebu Rafi'yi gittiler. Bezarlıkta uzun uzun dua edip. Onların ak ve muafireti için allah Teala yararlılar. Peygamber Efendimiz'in ruhlarla yararlanması karşısında yanında bulunan sahabiler. <gülüyor> Biz de şimdi buralarda methum olsaydık da, Resulullah Efendimiz bu duayı mazır olmakla şereflenseydik. Kendi tümüneşi bizi de duada bulunsaydı dediler. Sevgili Peygamberimiz Ebu Muhybi'de dönerek. Ey Ebu Muhy, Müvehhid, Müvehhib. Ben dünya hazineleriyle ahiret hazinelerini seçmede serbest bırakıldım. İstersen dünyada baki ol. Sonra cennete gir, istersen dikaullah, Allah-u Teala'ya kavuşmak, hasıl olup cennete gir, dediler. Ben dikaullah'ı ve sonra cenneti seçtim, buyurdu. Bir günde Uhud'da bulunan şehitler için mağfiret dilemek üzere yola çıktılar. Onlar için Allahu Teala'ya uzun uzun yalvarmak, yalvararak dua edildiler. Sonra meşhide gelir, ashab-ı kiraba, ben sizin kevser havuzunla en önce kavuşanınızım, karşılanmanız olacağım. ''Sizinle buluşma yerimiz orasıdır. Ben sizin için benden sonra müşriklere dönerseniz diye korkmam. Ancak dünyaya kapılır. Onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz. Neticede sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkarım.'' buyurdular. Sonra saadethanelere teşrif ettiler. hastalıklara ağırlaşmıştı. Mübarek hanımefendileri sevgili peygamberimizin Hazreti Ayşe validemizin evinden kalmalarını, kendisi haklarına olan tercih ettiklerini bilirler. Zevci mutahharalarının bu fedakarlıklarına mümnun olup hepsine dua ettiler ve ondan sonra günlerine hayta Ayşe validemizin evine geçimine başladılar. <gülüyor> <gülüyor> resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ateşi çok artmıştı. Ateşin şiddetinden yatağında bir tarafından diğer tarafa dönmek ve kalıyordu. O haldeyken Ashab-ı Kiram ziyarete geldi, gidiyor, Efendimizin çektiği şiteli sıkıntıya ziyadesiyle üzülüyorlardı. Ebu Said-i Hudri radiyallahu anh, anlattı ki, Resulullah'ın mübarek huzuruna gitmiştim. Üzerinde kadife bir örtü bulunuyordu. Sıtmanın sıcaklığı örtüden dışarı çıkıyor. Hararetten elimizi örtüyle dokunuramıyorduk. Hayetimizi ve özüntümüzü gören Resulullah Efendimiz, en şiddetli bela peygamberler olur. Buna rağmen peygamberlerin belalarına sevinmesi, sizin insana, insanlara sevinmenizden daha fazladır buyurdu. <gülüyor> Ümmü bir din. Bera radiyallahu anh'a anlattı. Resulullah'ın ziyaretine giriştim. <gülüyor> Mübarek vücuda ateş gibi yanıyordu. Canım sana feda olsun ya Ben hiçbir zaman böyle şiddetli bir hastalık görmedim dedim. Buyurdular ki, ey ümbümiş, Sıtmanın şiddetli olması, Sırabımın çok olması içindir. Bu hastalık hayberde tatmış olduğum zehirli atin eseridir. O etin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir, şimdiki ehberimi, yani avort amarama koparmaktadır diyordu. Sevgili peygamberimiz Abdullah bin Mesut Hazretleri de buyurdu ki hastalığa tutulan bir hiç hiçbir misma yoktur ki Allahü Teala onun hata ve günah hata ve günahlarını ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökmesin hastalık günün güne şiddetleniyordu. ı Kiram budur mu? Çok üzülüyor. Evlerinde rahat edemiyorlardı. Mescidi toplandılar. Peygamber Efendimizin durumunu sormak üzere ...Halise Ali Huzure gönderdiler. Alemlerin Efendisi işaretle. Ashabım ne diyorlar diye soruyor, sordular. O da Resulullah'ın aramızdan giderse, Resulullah aramızdan giderse, Resulullah aramızdan giderse diye çok üzülüp gidiyorlar ediyorlar dedi. Ashabın olan merhametleri çok daha fazla olan sevgili peygamberimiz hastalığının şiddetine katlanarak kalktılar. Hazreti Ali ve Hazreti Adr bin Abbas'a dayanarak mesire geldiler. Gündere <gülüyor> çıkarak Allah-u Teala hamd ve sana ettikten sonra... Ashab-ı ey ashabım, benim ölümümü düşünüp telaş ediyor musunuz? Hiçbir peygamber arasında sonsuz kaldı mı ki ben de sizin yarınızda sonsuz kalayım? Biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Size nasihatım olsun ki, <gülüyor> size nasihatım olsun ki, muhacirlerin büyüklerine saygı gösteriniz. Ey muhacirler, sizde vasiyetim şudur ki, en iyilik ediniz. Onlar size iyilik etti, evlerinde barındırdı. Geçimlerimleri sıkıntı oldu halde sizi kendilerinden işini tuttular, mallarına size ortak ettiler. Her kim eser üzerine hakim olursa, onlar gözesin. kusur eğitlendileri olursa, affesin buyurdu. Sonra nasihatlar edip, Allahü Teala bir kulunu dünyada kalmak dünyada kalmak ile Rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul Rabbine kavuşmak istedi buyurdu. Hazreti Abu Bekir Mesul Efendimizin sözleriyle vefatına işaret ettiğini buyurduna anlatıp anlayıp. ''Canımız sana feda olsun ya Resulallah'' diyerek <gülüyor> <gülüyor> ağlamaya başladı. Merhamet deriyası, kainatın yaşı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ağlama ya Eba buyurarak ona sabır ve katlanmak lazım geldiğini emretti. Mübarek <gülüyor> özelliğinden yoktu. ''Ey ashabım, yeni İslam yolunda sadık ve...'' İhlas ile alını feda eden Ebu Bekir'den çok razıyım. Ahiret yoluna arkadaş edinmek elde olsaydı onu seçerdim buyurdu ve mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'in ki hepsini kapatınız diye emrettiler. Sonra binberden inerek Hazreti Ayşe validemizin odasına döndüler. Eshab-ı kiram ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin ve Fadl bin Abbas'ın kollarına girerek tekrar mescide teşrif ettiler. Binberden alt tutmak ama zamanında durup meshab-ı kirama şöyle buyurdular. Ey muhacirler ve en, ensar vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahu Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse allah Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye geradesinden üstün, üstün olmaya kalkışırsa onu kahre ve perişan eder. allah Teala hile etmek onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Biliniz ki ben sizlere karşı Rauf ve Rahim'im. Siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağınız yer Kavsal havuzunun başıdır. Cennete girmek bana kavuşmak isteyen boş konuşmasın. Ey Müslümanlar Kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar allah Teala'nın emirlerine itaat ederse, hükümet ve başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse merhametli merhametli başkanlara kavuşamazlar. Benim hayatım sizin için hayırlı olduğu gibi, ölümüm de hayırlıdır ve rahmettir Eğer bir kimseye hatır görmüş veya Fener bir söz söylemiş isem, bana aynı şeyi yaparak da almasına, birinizden haksız bir şey almış isem, geri istemesine lazım ve helalleşmeye hazırım. Çünkü dünya cezası, ahiret cezasından pek hafiftir. Bana katlanmak, buna katlanmak daha kolaydır. Daha önce Hz. Ebu Bekir'den ifade ettikleri gibi, burada da Ömer'den memnuniyetlerini bildirip, Ömer benimledir, Ömer benimledir, ben de onunlayım. Benden sonra halk Ömer'le beraberdir. Hak Ömer'le beraberdir buyurdular. Resulullah Efendimiz bu hutbeden sonra minberden indi. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp <gülüyor> Çıkıp Vasiyet ve nasihattan sonra Sizi Allah'a köyler ısmarladın buyurdular. Eshabtan ayrılıp odasına teşrif ettiler. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetli ağlama ağrılarının olduğu bir gün ashabı Kirem ile helalleşmek, ahireti kul hakları ile için Riyale Habeşah Hazretleri'ni çağırdı. Ona halka seslen, mescide toplansınlar. Onlara son vaazımı yapmak istiyorum dediler. Hazreti Bilal ashabı mescide topladı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali vefadılar radıyallahu dayanarak... ederek mescidi şerifi teşrif ettiler. Minbere oturup Allah Teala hakkı sana açtıktan sonra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 Sonra minberden inip öğle namazını kıldırdılar. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp namazdan önce buyurduğunu tekrar ettiler. Sevgili peygamberimizin vefatına üç gün kala da ağırlaştı. Mescise çıkıp cemaate namaz kıldıramadılar. Cemaate kıtlak namazı, kılamadığı ilk namaz yaslı namazıydı. Hz. Bilal her zamanki gibi bu vakitte kapıya gelip Es salati ya Resulallah dedi. Sevgili peygamberimizin canımsızlıkla meclide gitmeye mecal yoktu. Ebu Bekir e söyleyiniz, eshabıma namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Aişe validemiz, canım sana feda olsun ya Daha Davam yumuşak kalpli ve çok üzüntülüdür. Zati ailenizin makamına durup orada sizi göremezse ağlamakla okuyamaz. İmammeti e, Ömer'i geçmesini emreder misiniz diyerek sual etti. Peygamber efendimiz tekrar, Ebu Bekir e söyleyiniz, eshabıma imam olup namaz kıldırsın buyurdu. Hazreti Bilal. Ebu Bekir de ke raja Allah namrutu bildirdi. Hazreti Ebu Bekir mihrattan Rasulullah Efendimiz görmeyince kalbinden bulun buşa döndü. Aslı gide geldi. Aklının gittili zannetti. Aklı gide yazdı. Ağladı. Ashab-ı kiram da ağlamaya başladılar. Habibullah Efendimiz, Habibullah Efendimiz, meccidten gelen bu feryadın ne olduğunu sorunca Hz. Fatıma vaadimiz, canım sana feda olsun ya Allah. ashabın ayrılığınızı dayanamadığından için ağlıyorlar diye kurma arz etti. Merhametler yazısı sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem çok müteessir olmuşlardı. Esabını teselli elemek için hastaların bu kadar şiddetine rağmen güçlüğüyle kalktılar. Hz. Ali ve Hz. Abbas'a dayanarak mecide geldiler. Az, az namazdan sonra ey ashabım, siz allah Teala'nın Teala'nın hıfzundasınız ve siz allah Teala'ya emanet ettim. Takva üzere olun, allah Teala'dan korkun, Allah'u Teala'nın emmini tutun ve itaat edin. Ben artık bu dünyadan ayrılıyorum buyurdular. Hazreti Ebu ashab-ı kiram 17, defa, 17 vakit namaz kılırdı. Bu bir vakitim bir defasında öğle namazı kıldırıyor, kıldırıyordu. O sırada kainatın sultanı mübarek vücutlarını bir hafiflik hissetmişler. Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'a dayanarak mescide gelmişlerdi. Ebu Bekir'sizdik hadi Allah'ın sevgili peygamberimizin teşrif ettiğini anlayıp geriye çevirilmek istedi. Efendimiz ona yerine dur anlamında işaret buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in solunda ve son defa namaz kıldırdılar. Sevgili peygamberimizin vefatından üç gün evveldi. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e ziyareti gelip ya Resulallah, Allah-u Teala'nın sana selam var. Durumunuzu bildiği halde nasıl olduğunuzu, kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyorlar, soruyor dedi. Alevlerin Efendisi ise Mahzul'um buyurdu. Mahzul'um ya Cebrail buyurdular. Cebrail aleyhisselam pazar günü de geldi ve aynı şeyleri söyledi. Peygamber Efendimizin evvelki gibi Mahzul'um ya Cebrail devamını verdiler. Cebrail aleyhisselam ayrıca Yemen'de peygamber olduğunu söyledi. Esvedi Ansi'nin öldürüldüğünü haber verdi Resul-i Ekrem ile bildirdi Hastalıktan önce kendine gelmiş olan birkaç altını fakirlere Birkaç kaç, birkaçını da Hz. Ayşe'ye vermişlerdi Pazar günü Resulullah'ın hastalığı ağırlaştı Huzuruna gelen ordu kumandanı Hazreti bir şey söylemediler Söylemediler Fakat mübarek kollarını kaldırıp onun üzerine sürdüler Ona dua ettikleri anlaşıldı Sevgili Peygamber Efendimizin Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği Ve ahirete etiha gördüğü gün pazartesiydi Hastalıklarının 13. ve son günü Alemlerin Efendisi Ashab-ı Kiram Ashab-ı Kiram'ı Mescid-i Şerif'te safsak olup Tabi Bekir Sıhtık Hazretleri'nin arkasına namaz namazı kıl kılar Kılarken Mescid-i Şerif'e geldiler Ümmetinin safsak olup ibadet ettiklerini gördüler Sevinerek tebessüm duyurdular Kendilerine de Hazreti Ebubekir'e uyup arkasına namaz kıldılar Ashab-ı Kiram Resulullah'ı mescide görünce Hastalık geçti sanarak Böyle sevindiler Böyle sevindiler ki Oh! <laughs> Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasına ateşi, buyurup Allah-u Teala'nın huzuruna dünya bırakmadan gitmek isterim. Yanında kalan altınlar da fakirlere dağıtmıyordular. Sonra ateş arttı. Bir müddet sonra tekrar gözlerini açıp Halit-i Ayşe'ye altınları dağıtıp dağıtmadığını sordular. Dağıtacağını söyledi. Bunları hemen dağıtılmasına tekrar tekrar elin buyurdular. Hemen dağıtıldığını bildirince şimdi rahat ettim buyurdular. Yataklarında bir müddet istirahat buyurduktan sonra huzuru şeriflerine az. Ali'yi çağırdılar. Mübarek başına onun kucağına koydular. Mübarek anı terlemiş. Mübarek rengi değişmişti. De Fatma var demiş. mübarek babasının o halini görünce <gülüyor> bakmaya dayanamadı ve oğullara hasır Hasan Hazreti Hüseyin'le yanına gitti. Ellerinden tutup ağlamaya başladı. Ey benim babam! Kızını kim gözetir? Hasan ve Hüseyin'e kim emanet edersin? Vay babam! Canım sana feda olsun. Senden sonra benim halim nasıl olur ya <gülüyor> Gözüm mübarek yüzünden sonra kime bakar Resulullah efendimiz kızının gönülleri yakan bu sözlerini işitince Mübarek gözlerini açtı ve onun yanına çağırdı Ya Rabbi buna sabır ihsan eyledi dua ettikten sonra Ey Fatıma ey gözümün nuru Baban can çekişme halinde de buyurunca İçli inlintilerle ağlaması da daha da arttı Daha da daha da arttı Hazreti Ali ey Fatıma ne olursuz ne olursuz Resulullah daha da üzme daha fazla üzme deyince sevgili peygamberimiz Hidrit yani bırak babası için gözyaşları döksün buyurdu. <gülüyor> sonra mübarek gözden yumarak kendinden geçer gibi oldu. Sonra da Hazreti Hasan mübarek dedesinin şuuru şerifine gelip ey benim mübarek dedem senin ayrılığına kim dayanabilir? Görül perişanlığımızı kim arz ederiz? Senden sonra anneme, babamı ve kardeşime kim şefkat eder? Ayiz bacım ve ashabın o güzel ahlakınızın nerede bulurlar diyerek ağlayınca Peygamber <gülüyor> efendimiz mübarek hanımefendilerin de Dayanacak hal kalmadı. Hep birlikte başladılar. Dışarıda pek mütesiz bir halle bekleyen asa bir kiram Peygamber efendimizin rahatsızlıklarına çok arttığını işitince Gönülleri bağlandı. Ağlamaya başladılar. Son bir defacık olsunlar sevgili Peygamber peygamberimizin Mübarek temalini görmek için ne olur? Ne olur kapıyı açın? Resulullah aleyhissalatu vesselamın mübarek yüzünü bir daha daha görelim diyerek Kapıda yalvarılıyorlardı. <gülüyor> Ailemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen kaynatın güneşi Allah-u Tevim sevgilisi ashabının bu yakarışlarını içtince merhamet, merhamet eyleyip kapıyı açmaya durdular. Ashabın ileri gelenleri içeri girdiler. Sevgili peygamberimiz onlara sabır tavsiye ettikten sonra, Ey ashabım, siz insanların en üstünleri, en şereflilerisiniz. Sizden sonra kim gelirse gelsin, siz hepsinden önce cennete girersiniz. Dini ayakta tutmakta metin olun ve Kur'an azimi imam rehber edinin. Dinin hükümlerinden gafil olmayın buyurdu. Sonra, Ya Rabbi tebliğ ettim mi? Ya Rabbi tebliğ ettim mi? Ya Rabbi tebliğ etti mi deyip mübarek gözlerini kapadı. Mübarek gücü terledi. Hazreti Ali ashabı işaretle çıkmadan ne söyledi. Onlar gittikten sonra huzurlu halise Ayşe validemiz gelip nasihat istedi. Kainatın güneşi aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ey Ayşe evinin köşesine oturarak kendini muhafaza eyla buyurduktan sonra mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kainatın Sultan ağlıyordu. Kainatın Sultan ağlıyordu. Kainatın Sultan ağlıyordu. Kainatın Sultan <gülüyor> Orada ilkelerin gönülleri yaralandı. Diğerleri parçalandı. Dirim dirim oldu sanki. <gülüyor> Hazreti Ümmü Seleme validemiz. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Hiç ne <gülüyor> ağlıyorsunuz direkt soru eyle dinle. Ümmetim, ümmetime, ümmetime merhamet olunması için ne ağlıyorum buyurdu. Güneş tepeye doğru yükseliyordu. Vakit yaklaşmıştı. Sevgili peygamberimizin mübarek başı Hazreti Ayşe validemizin köşesine yaslı bulunuyordu. Alemlerin efendisi artık son anlamı yaşıyor. Mübarek dudaklarından aman aman. Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Onlar üzerlerine elbette, el, üzerlerine elbiselerine gidiriniz. Karalarınızı doyurunuz. Karınlarınızı doyurunuz. Onlar yumuşak konuşunuz. Namaza, namaza devam ediniz. Kadınlarınız ve köleleriniz hakkında sizlere Allah teyreden korkunuz diyorum. Allah teyreden korkun. Bu konuda Allah teyreden korkun. Ey Allah, Rabbi ey Allah'ım. Beni yarlığa, bana rahmetini ihsan ile, beni Refik-i e, ail ulaştır, beni oraya kavuştur diyordu. Allahümme Er-Ruhi ala <gülüyor> Bu cümleler dükülüyordu Aziz-i Fatıma validemizin gözyaşları Gözyaşları ser gibi akıyor İnetlisi ciğerleri dağılıyordu Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun yanına oturtup Kızım bir miktar sabreyle ağlama Zira hamileye aş Melekler senin ağlaman üzerine ağlaşırlar Buyurdu Hazreti Fatma Fatıma validemizin gözyaşları sildi Teselli verip Allah'a tığlasını ödüledi ve ''Ey kızım, benim ruhum kapsolunacak.'' ''İmme lillahi ve inna ileyhi raciun'' diyesin. ''Ey Fatıma, gelen her musibete bir karşılık verilir.'' buyurdu. Bir müddet mübarek gözlerini kapatıp sonra, bundan sonra babana üzüntü ve keder tasah olmaz. Zira fani alemden ve mühennet yerinden kurtuluyor.'' diye buyurdu. Sonra Hazreti Ali'ye ''Ya Ali, zimmetimden bilen Yahudilerin şu kadar malı vardır. Asker hazırlamak için hazırlamış alırmıştım. Sakın onu ödemeyi unutma.'' ''Elbette.'' Zimmetimi kurtarırsın. Ekevser havuzunun başında benimle görüşeceklerin birincisi sensin. Benden sonra sana çok zarar gelir. Sabır edesin. Sabır edesin. Sabır edesin. İnsanlar dünyayı istedikleri vakit sen, sen ahireti tercih edesin. <gülüyor> <gülüyor> buyurdu. Hüsamir radıyallahu anh tekrar geldi. Resulullah Efendimiz Allahu teala e yardımcı olsun. Haydi. Cengiz git diyordu. O da çıkıp ordusundan gitti. <gülüyor>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 İnsan kıyafetinde sevgili peygamberimizin sadethanelerinin kapısına geldi ve Esselamu Aleyküm Ey Nebubut Evinin sahibi İçeri girmeye izin verir misin? allah Teala size rahmet eylesin dedi. Aziz Aişe Validemiz sevgili peygamber efendim, peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı başında oturan Hazreti Fatma'ya Bugüne cevap ver dedi. Fakat kapıya varıp çok üzüntülü bir ses ile, Ey allah Teala'nın kulu Resulullah şu anda kendin haliyle meşguldür dedi. Aziz Aleyhisselam tekrar istedi. Aynı yani cevap verildi. Dedi. Üçüncü defa selamını tekrarlayıp mutlak girmesi gerektiğini yüksek sesle söyleyince Peygamber Efendimiz haberdar oldular ve Ya Fatıma kapıdaki kim kapıdaki buyurdular. Hazreti Fatıma ya Resulallah kapıda birisi girmek için izin ister. Birkaç defa cevap verdim fakat üçüncü şöyle şöyle, seslenişte vücudum hüper dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz ey Fatıma kapıdaki kimdir biliyor musunuz? O lezzetleri kan Topluluklara da darmadağımlık eden... ...kadınları tuz, çocukları yetim bırakan... ...evleri harap, kabirleri mağmur ma eden... ...ölüm meleği Azrail'dir... ...buyurur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Hz. Fatıma var edemez... ...tarif edilmez bir ızdıraba düştü... ...ve mübarek ağızları da şuncu müverdiküldü. va ...Medine... ''Medine harap oldun.'' Peygamberimiz Hazreti Fatıma'nın elini tutup mübarek göğsüne koydular ve mübarek gözlerini kapadılar. Hazır olanlar mübarek ruhunun olduğunu sandılar. Hazreti Fatıma validemiz dayanamayıp babasını da mübarek kucağına doğru eğildi ve gömülleri yaravayan bir sesle ''Ey babacığım, ey babacığım.'' diye seslendi. Hiç cevap gelmeyince bu ses sefer ''Canım sana feda olsun ya Resulallah.'' <gülüyor> ne olur, ne olur mübarek gözlerine bir açta bana bir şey söyledi. dedi. Ademlerin efendisi mübarek gözlerini açıp kızının gözyaşlarını sildi ve onun kulağına vefat edeceğini bildirdi. Bu düzdenip Hazreti Fatıma Hanım ağlamaya başladı. Bu defa kulağına ehil i beytimden ilk önce benim yanıma gelecek sensin buyurdular. O da bu müjdeyi sevinip teselli bu buldu. Halifatma var demiş, ey babacığım, bugün ayrılık günü. Bir daha sonra ne zaman kavuşurum diye sordu. Resulullah Efendimiz, ey kızım, kıyamet günü havuzun kaynarında bulursun. Ümmetimden havza gelenlere su veririm buyurdu. Halifatma. Eğer sen orada bulamazsam ne yaparım diye sorunca Peygamber Efendimiz nizanın yanında bulursun orada ben ümmetime şefaat ederim buyurdu Hz. Fatıma validem orada da bulamazsam ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz sıratın yanında bulursun ben orada Rabbime Ya Rabbi, ya Rabbi benim ümmetime ateşte muhafaza eyle diye yalvarırım buyurdu Bundan sonra Hz. Ali hüzünlü bir sesle Ya Resulallah siz ruhunuzu teslim ettikten sonra sizin vashtenizi kim yapacak, neye kefermeyeceğiz, namazınızı kim kıldıracak, kabre kim koyacak diye sordu. Peygamber efendimiz, Ey Ali, beni sen yıka, bin Abbas sana su döksün. Cebrail sizin üçüncünüz olur. Yıkama işini bitirince tefenimi kapı yaparsınız. Cebrail cennet koktuktan güzel bir koku getirir. Sonra beni mescide götürünüz ve çıkınız. Çünkü ilk önce Cebrail sonra Mikail sonra İsrafil sonra melekler grup namaz mı kılacaklar. Daha sonra da siz giriniz. Saf, saf olunuz. Hiç kimse benden önce benden önce geçmesin. Benden önce geçmesin buyurdu. Sonra beklemekte olan Azra Aleyhisselam <gülüyor> Azra Aleyhisselam'a Ey Azrail, ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu kabzetmek için mi diye sorunca Azrail Aleyhisselam hem misafir hem de vazifel olarak geldiniz. Allahu Teala bana senin ruhunu izinle senin huzuruna izinine girmeme emretti. Mübarek ruhunu ancak izninle alırım. Ey Allah, izin buyurursan emrinize uyar ruhunuzu kabz ederim. Yoksa döner Rabbime giderim dedi. Peygamber Efendimiz. Ey Azrail Cebrail'i nerede bıraktım? buyurdu. Cebrail'i dünya sımasında bıraktım ya Allah, Melekler ona senin vefatının sebebiyle taziye ediyorlar dedi. Böyle konuşurken Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz. Ey kardeşim Cebrail. Artık dünyadan göç vakti geldi. Allah'ın kelanın katında benim için ne var? Bana onu müjdelede. Benim rahatlığıyla emaneti sahibine teslim edeyim buyurdu. <gülüyor> Cebrail aleyhisselam. Ey Allahu Teala'nın sevgilisi, ben semanın kapısını açık bıraktım. Melekler saf saf olmuşlar. Senin ruhunu sevgiyle beklerler dedi. Peygamber Efendimiz Hamd Allahu Teala mahsustur. Sen bana müjde ver, müjde. Rabbimin nezdinde benim için ne var? buyurdu. Cebrail aleyhisselam Ya Resulallah senin teşrifinden dolayı cennet kapıları açılmış cennetin nehirleri akmış cennetin ağaçları sarkmış huriler süslenmiştir dedi. Peygamber Efendimizine ile hamd Allah mahsustur. Sen bana müjde, başka müjde ver ya Cebrail buyurdu. Cebrail aleyhisselam ya Resulallah sen kıyamet ilk şefaat eden ve ilk şefaati kabul olunansın dedi. Sevgili Peygamberimiz tekrar ham allah Teala'ya mahsustur. Ya Cebrail bana müjde ver buyurunca Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah neyi soruyorsunuz dedi. <gülüyor> Allah'a faala kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar Bütün peygamberlerden önce seni, bütün ümmetlerden önce senin ümmetini cennete koyacaktır dedi. Sevgili peygamberimiz Cebrail aleyhisselama Allah'u Teala katında üç muradım vardır. Biri ümmetimin önehkarlarına beni şefaatlik etmesi, ikincisi dünyada yaptıkları günahlardan dolayı onları azap etmemesi, üçüncüsü perşembe ve pazartesi günleri ümmetimin alametlerinin Ümmetimin amellerinin bana arz edilmesi, eğer amelleri ise dua ederim, allah Teala kabul eder, kötü ise şefaat edip bu amel et, defterinden silinmesi isterim buyurdu. <gülüyor> ya Resulallah, <gülüyor> ah canım efendim benim. <gülüyor> Cevbeli Teala'dan bu üç arzusunun da kabul edildiğinin haberini verdi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz rahatladılar. Allahu Teala vahyetti ki, Ey Habibim, ümmetine bu kadar muhabbet ve şefkati göstermeni mübarek kalbine kim getirdi? Peygamber Efendimiz,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 hürmetine yaratıldığı kainatın sultanının huzuruna yaklaştı sevgili peygamberimiz yanındaki su kabına mübarek iki elini bırakıp atırıp atırıp ıslak ellerini mübarek güne sürdü ve la ilahe illallah dedi. ey Allah'ım dedikten sonra Allah'ım el-rafiqa ala el ala buyurdu Ah, Azrail Aleyhisselam, alehis efendimizin mübarek ruhunu almaya başladı. Resulullah Efendimizin mübarek benzi bazen kırmızı oluyor, bazen sararıyor, bazen bazen sararıyordu. Azrail i Aleyhisselam, Hazret-i Aleyhisselama ümmetinin, ümmetimin canını da böyle şiddetle zorlama alırsın buyurdu. O da Ya Resulullah hiç kimsenin canına böyle kolay almadım cevabını verdi son anında bile ümmetini unutmayan canım efendim bir tanecik efendim sultanım efendim ayyazrail hey ümmetime edeceğin şiddeti bana eyle <gülüyor> ümmetime edeceğin şiddeti bana eyle zira onlar zayıftır bu buyurdular ve sonra da la ilahe illallah Refik-i A'la buyurdular ve mübarek ruhlara alındı ve A'la'yı indiğine baştırıldı. <gülüyor> ya Resulallah! Esselatu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vesselamu aleyke ya Resulallah! Esselatu <gülüyor> vesselamu aleyke ya Habiballah! Esselatu <gülüyor> vesselamu aleyke ya Seyyidinle Veline Vel Akhirin! Şefaat ya Rasulallah, daki laki ya Rasulallah. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e esselamu aleyküm ey Allah'u u Teala'nın <gülüyor> Benim maksudum, matlubum sen edin artık bir daha yeryüzüne gelmez diyerek veda eyledin resul Ekrem Efendimiz'in mübarek ruhu yüksek aleme gidince, Hazreti Fatıma mis ve Ezvacı Tahirat radiyallahu anhünle sesli sesli ağlamaya başladılar. Ya Resulallah! Ya Resulallah! Gel efendim benim! Biricik efendim! Canım benim! Bu sırada sahibi görünmeyen bir ses Selamu aleyküm ya ehli beyt Ve rahmetullah ve berekatuh diye selam verdi ve Biliniz ki her canlı ölümü tadacaktır Ve kıyamet günü size ecirleriniz tamamıyla verilecektir mealinde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 Radiyallahu anh'a oğlu Hüsame'ye haber gönderdi. Hüsame, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerah ile bu acı haber alınca, ordudan ayrılıp Mescid-i geldiler. Ayşe-i Sıddık'a ve diğer hatunlar ağlayınca Mescid-i Şerif'teki Eshab-ı Kiram şaşırdı. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinde vurulmuşa döndüler. Hazreti Ali ölü gibi hareketsiz kaldı. Hazreti Osman'ın dili tutuldu. Hazreti Ebubekir o anda evindeydi. Koşarak geldi. Hemen Hüce-i girdi. Fahri ailem minin yüzünü açtı. Vefat etmiş olduğunu gördü. Mübarek yüzü ve her yeri latif... Nazif olarak dur gibi parlıyordu. Nematında hayatın gibi ne güzel ya Allah diyerek öptü. Çok ağladı. Mübarek yüzünü örttü. Evdekileri teselli verdi. meşcid şerefe geldi. Minbere çıkarak Eshab-ı Kiram'a bir hutbe okudu. Allahu Teala Teala'ya hamd ve sena etti. Ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selam okuduktan sonra... Her kim Muhammed Aleyhisselam'a iman etmişse bilsin ki Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Her kim Allahu Teala'ya tapıyorsa o oh haydır, diridir ve baki'dir, ölmez ebedidir buyurdu ve sonra Muhammed Aleyhisselam resuldür. Ondan önce de resuller gelmiştir. O da ölecektir. Vefat ederse veya öldürülürse dininizden döner misiniz? Dininden çıkar olursa, dininden çıkan olursa Allah-u ya zarar vermez, kendine zarar verir. Dininden dönemeyenlere Allah-u Teala sevapları verir mealindeki Ali İmman suresinin 144. ayet-i okudu. <gülüyor> ashab-ı edip nasihat düzen portalı düzene koydu. Böylece hepsi Resulullah'ın vefat etmiş olduğuna inandı. yüzüm ve keder, ashab-ı kiramın yüreğine bir zehirli hançer gibi saplandı. Gözler ağlar. Göz yaşları çağlar, hasret ateşi herkesin diğerini dağlar idi. Ashab-ı kiram, aleyhün ilk olarak bütün işleri idare etmesi için Hz. Ebu Bekir'i halife seçtiler. Ona biyat edip tabi oldular ve emrine göre işleri görmeye başladılar. resul Ekrem Efendimiz hicretin 11. yılında Rabül Rabülüvel ayının 12. senesi, 12. kadartesi günü, evreden evvel, Ahireti ihtihal eyledi. O anda Kamer'i seneye göre 63. Şems'i seneye göre de 61 yaşında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz'i Hz. Ayş Ali, Hz. Abbas, Hz. Fadl bin, bin Abbas, Hz. Kusam bin Abbas... Hz. Usama bin Zeyd, Hz. Salih yıkadılar. Yıkama esnasında mübarek vücudundan öyle bir mis kokusu geliyordu ki, öyle bir musk ki, şimdiye kadar hiç kimse öyle bir koku koklamamıştı. Sonra kefenlediler. Bir sedir üzerinde taşınıp mescide getirildi. Daha önce sevgili peygamberimizin haber verdiği şekilde, herkes mescidden dışarı çıktı. Melekler bölük bölük gelip namazını kıldılar. Meleklerin kılması bitince sahabe görünmeyen bir ses, Sahibi görünmeyen bir ses, ''Giriniz, peygamberimizin namazını kılınız.'' diyordu. Bunun üzerine ashab-ı kiram içeri girdi. İmamsız olarak sevgili peygamberimizin namazını kıldılar. Çarşamba günü akşamına kadar ancak bitirebildiler. Ashab-ı kiram sevgili peygamberimizin mübarek kabrinin kazılması hususunda Hazreti Ebu Bekir'in hatırlattığı şu hadis-i şerife uydular. Allah canım Resul. Peygamberler ruhlarına teslim ettikleri yerde defne olurlar. Ebu En Ensar Hazretlerinin lahd şeklinde kazdığı kabri şerife çarşamba günü gece yarısına doğru defne delildi. Hz. Abbas'ın oğlu Hüseyin radiyallahu anh kabirdeki hizmeti bitirip en son çıkan idi. Dedi ki Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim, mübarek gıdaklarını kıpırdatıyordu. Üzüye elip kulak verdim. Yarabbi ümmetim, yarabbi ümmetim diye yollanıyordum. <gülüyor> ah efendiim, canım efendim benim, bir tanedik efendim, ya Resulallah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Sevgili peygamberimiz ahireti irtihar ettiği gün... ...Abdullah bin Zeyd Hazretleri... ...Yarabbi... ...ben bu gözü... benim mübarek gurlu yüzüne bakmak için isterdim... ...o görünmez olunca... ...artık ne yapayım... ...Yarabbi... Gözümü al diye dua etti ve göremez oldum. <gülüyor> Gönül kan dolu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezmimde bir dinmez figandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, şifasın sen ya Resulallah. Habibi kibriyansın sen Muhammed Mustafa'sın sen Cemalin de ferrahlandır ki yandım Yandım ya Resulallah Yandım ya Resulallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, Kardeşlerim Sizlere müjde o masumidiyle sizlere kainatın ve kabir hayatından bahsedeceğim <Gülüyor> Bu kaside dinledikten sonra dinletim kardeşlerim ve imkanınız vası başkalarına da ulaştırın olur ki bu sohbet vesilesiyle birisi yanar da bize Resulullah'ın huzuruna gittiğimiz zaman ya Resulallah yandık ve vesile olduk da huzuruna geldik ya Resulallah diyebiliriz belki. O yüzden kardeşlerim sizlere umut olması dolayısıyla şimdi kardeşlerim böyle şeylerden bahsedeceğim ki <gülüyor> Resulullah'ın rüyada değil hakikatte bizimle olduğunu nasıl da anlayacaksınız bakın dinleyin. Peygamberler bilmediğimiz bir hayat ile bir diridirler Evliya ve şehitler de Evliya ve şehitler de böyledir. Bunlar gibidir. Diri olmaları sözde değildir. Tam olarak diridirler. İm Ali İmran suresinde 169. ayet-i kerimedesinde mealen Teala yolunda öldürülenleri öyle sanmayınız. Onlar Rablerinin yanına diridirler. Azıtlandırılmaktadırlar buyuruldu. Bu ayet-i kerime şehitlerin diri olduklarını bildirmektedir. Şehitler başka Müslümanlar gibidirler. Onlardan bir üstünlikleri yoktur. Peygamberler şehitlerden elbet daha ileride ve daha üstündür. İslam alimlerine göre her peygamber şehit olarak ölmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son hastalığında hayberde yemiş olduğum yemeğin acısını her zaman hisseder, her zaman duyardım buyurdu. Bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şehit olarak vefat ettiğini bildiriyor. Bu sebeple Efendimizin bütün şehitler gibi kabirinde diri olduğu buradan da anlaşılıyor. Buhari ve Müslim'in de bildirilen hadis-i şerifte mirat kişisinde Musa'nın aleyhisselamın kabri yanından geçirildi. Mezarında ayakta namaz kılıyordu buyruldu. Başka bir hadis-i şerifte Allahu Teala toprağın peygamberleri çürütmesine haram etmiştir buyuruldu. Bunun doğru olduğunu alimler söz birliği ile bildirmektedir. Buhari ve Müslim'de Allahü u Teala miraç gelişinde bütün peygamberleri peygamberimizi gönderdi. Onlar imam olup kirekat rekat namaz kıldılar yazılıdır. Namaz kılmak rükû ve secde yapmakla olur. Bu haber diri olarak ceset ile beden ile kılma, kıldıklarını gösteriyor. Musa aleyhisselamın kabrinde namaz kılması da bunu göstermektedir. Müşkat kitabının son cildinde miraç bir babında birinci faslı sonunda Müslüm'den alarak Ebu Hureyre'nin bildiği hadis-i şerifte, allah Teala bana gösterdi ki, Musa aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Zayıf idi. Saçlara dayanık ve sarkık idi. Değildi. Şene kabilesinden biriydi gibi idi. İsa aleyhisselam, Urve bin Mesud, Sekafi'ye benziyordu, bir oldu. Şene, Yemen'de bulunan iki kabilenin ismidir. Bu hadis-i şerifler peygamberlerin Rabler yanında diri olduklarını göstermektedir. Onların cesetleri, bedenleri, ruhları gibi latif olmuştur. Kesif, katı değildir. Madde ve ruh aleminde gör Bilirler. Bunun için peygamberler ruhları ve bedenleriyle görünebilirler. Hadis-i şerifte Musa ve İsa aleyhisselamın namaz kıldıkları bildiriliyor. Namaz kılmak çeşitli hareketlerle yapılmaktadır. Bu hareketler beden ile olur, ruh ile olmaz. Musa aleyhisselamı orta boylu eti az zayıf saçları toplu gördüğü buyurulması ruhuna değil bedenini gördüğünü gösteriyor. İmam-ı Bey de hep ki, İntikad kitabında buyurdu ki peygamberler mezara konduktan sonra ruhları bedenlerine geri verilir. Biz onları göremeyiz. Melekler gibi görünmez olurlar. Yalnız allah Teala'nın keramet olarak ihsan ettiği seçilmiş kimseler görebilir. İmam-ı ile böyle bildirmiştir. Çok kimse selamlara... Tavrisaletten cevap verildiğini çok zaman işitmişlerdir. Başka kabirlerden de selamlara cevap verildiği çok işitilmiştir. Hadis-i şerifte de bana selam verilince Allah-u Teala ruhumu geri gönderir. olarak cevap veririm buyuruldu. Bu hadis-i şerif yukarıda bildirilenlere uygun oluyor olmuyor denilemez. Yani mübarek ruhunun cesedini şeriflerinden ayrıldığını selam verince geri geldiğini gösteriyor denilemez. Böyle söyleyenlere karşı alimler çeşitli cevaplar vermişlerdir. İmam-ı Suyuti Rahmetullahi Aleyh bu cevaplardan 17'sini bildir. Diyor. Bu cevapların en güzeli Rasulullah Cemal-i İlahi'yi Görmeye iddialmıştır. Bedendeki duyguları Unutmuştur. Bir Müslüman selam verince Mübarek ruhu Bu halden ayrılıp Beden duygularını alır. Dünyada böyle olanlar da Az değildir. Bir dünya işi Veya ahiret işi Aşırı düşünürken insan yanında konuşulanı Duymaz değil mi kardeştir? Ah Rabbi ne güzel müceler bunlar. Cemal-i İlahi'ye dalan kimse Bir sisi istebilir mi? Şeklinde olanıdır. Kad, kadı İyad adı İyad Radiyallahu anh, Rahmetullahi Aleyh Şifa'da Süleyman Bin Süley Suhaim'den rivayetinde bir gece rüyada ahir kâinat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm. Ya Resulallah gelip sana selam veren kimselerin selamını bilir misiniz? Dedim evet bilirim ve onların selamını alıp cevap veririm buyurdu. Peygamberlerin mezarlarında diri olduğunu bildirilen hadis-i şerifler o kadar çoktur ki birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Mesela kabrimin yanında benim için okunan salavat-ı istirim uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifi Ebu Bekir bin Ebi Şebi bildirmiştir. Bu ve bunun gibi hadis-i şerifler altı büyük hadis imamının kitaplarında vardır. Abdullah bin Abbas hazretlerinin İbni Ebit dünyanın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 Öyle vakti güneşin bir anda binlerce şehre ışık salması gibidir diye cevap verilir. İbrahim bin Bişar Hazretleri hac ettikten sonra kabris haleti ziyaret için Medine'ye gittim. hüccüh önünde selam verdim ve selam cevabı işittim buyurmuştur. Hadis-i şerifte ben öldükten sonra diriyken olduğu gibi anlarım buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte peygamberler kabirlerine diri olup namaz kılarlar buyuruldu. Evliyanın büyüklerinden Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerinin ve birçok velilerin Resulullah'a verdikleri selamın cevabını işittikleri ve Ahmet Rifai'nin Resulullah'ın mübarek elini öpmekle şereflenmiş olduğu çok sağlam kitaplarda yazılıdır. İmam-ı kitabında yüksek derecedeki veliler peygamberleri ölmemiş gibi görürler. Peygamber Efendimizin Musa aleyhisselamı mezarında diri olarak görmesi bir mucizeydi. Evliyanın da böyle görmeleri kerametdir. Keramet inanmamak cahillikten ileri gelir buyrulmaktadır. İbni Hibban İbni Mace ve Ebu Davud'un bildiklerine göre hadis-i şerifte Cuma günleri bana çok salat okuyorsunuz bunlar bana bildirilir buyuruldu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salat okuyunca bir okuyunca bir melek bana haber vererek ümmetinden falan oğlu falan sana sana selam söyledi ve dua ettiler. Resulullah Efendimizdir diriyken Eshabına Allahu Teala'nın bir rahmeti, Büyük nimeti olduğu gibi, Vefatından sonra da bütün ümmeti için büyük nimettir. İyiliklere sebeptir. Bekir bin Abdullah Müzeyni'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem, Hayatım sizin için hayırlıdır. Bana anlatırsınız. Ben de size anlatırım. Öldükten sonra vefatım da sizin için hayırlı olur. Amelleriniz bana gösterilir. İyi işlerinizi gördüğüm zaman, Kütülü allah Teala'ya hamd ederim. Kötü işlerini gördüğüm zaman sizin için af bal mağfiret dilerim buyurdu. Kasım bin Abbas hazretleri Resulullah efendimizin defin hizmetiyle de sürefleniyordu. Kabirdeki hizmet bitince en son o çıktı. Dedi ki Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim. Kabrinde mübarek dudakları kıpırdıyordu. Üzerine eğilip kulak verdim. Ya Rabbi ümmetim. Ya Rabbi ümmetim diyordu. Durun kardeşlerim, çok vereceğim daha müjde var. Yetiştirebildiğim kadarı. Resulullah Efendimiz'i uyanık iken ve rüyada görmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uykuda ve uyanık iken görülebilir mi? Görülebilirse görünen kendisi midir? Benzeri midir? Alimlerimiz buna çeşitli cevap verdiler. Kabirde diri olduğunu söz birliğiyle bildirdikten sonra kendisinin görüldüğünü çoğunlukla beğen buyurmuşlardır. Böyle olduğu hadisi şeriflerden de anlaşılmaktadır bir hadisi şerifte beni rüyada gören uyanık iken görmüş gibidir buyuruldu <gülüyor> bunun için İmam-ı Nebevi Hazretleri onu rüyada görmek tam kendisini görmektir dedi konu Zut -de kitabındaki hadis-i şerifte beni rüyada gören doğru görmüştür çünkü şeytan benim şeklime giremez buyurmuşlardır <gülüyor> ya da benim riyada benzer görülmüş olması olsaydı görülmüş olsaydı doğru olarak görülmüş olmazdı. İbrahim Lekani, Cevheratü't-Tevhid kitabında diyor ki: Hadis alimleri Resulullah'ın rıyadı olduğu gibi uyanırken görülebileceğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Her iki halde de pek çok misaller verilebilir. Bunlardan birkaçını bildirelim kardeşlerim sizlere. İzhemciler vereceğim. Müinüddin çeşitli hazretleri Gittiği bir beldede ziyaret eder. Orada bir müddet kalırdı. Vardığı yerlerde tanırıp meşhur olunca durmaz, kimseden habersiz gizliyle çıkıp giderdi. Bu seyahatlerinden bir de Mekke olmuştur. Mekke'ye Mkarrame'ye gidip Kabe'yi Muazzam'ı ziyaret etti. Bir müddet Mekke'de kalıp oradan Medine-i Menevere'ye gitti. Server-i Alem olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etti. bir gün Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem türbesinden Müinet dini çarınız diye bir ses işitildi. Müinet dini çarınız diye bir ses işitildi. Bunun üzerine tövbe der. mü Muinid, Müinet din diye bağırdı. birkaç yerden efendimce ses işitildi. Sonra da hangi hangi müinet din istiyorsun? Burada adı müinet olan birçok kişi var dediler. Bunun üzerine tövbe geri dönüp Ravzi Mutahharan'ın kapısına ayakta durdu. İki defa. Muhyiddin'in çeşitliyi çağır diye önde bir ses işitti. Türbeler bu evimin üzerine cemaate karşı karşı Muhyiddin'in çeşitliyi istiyorlar diye bağırdı. <gülüyor> Muhyiddin çeşitli Hazretleri bu sözü işleyince bambaşka bir hale girdi. Ağlayıp gözyaşları <gülüyor> dökerek Peygamber Efendimizin türbesine salat selamlar okuyarak Resulullah'ın türbesine yaklaştılar. Yarabbi, yarabbi ne büyük bir limet nasip et. Yarabbi ne olur. <gülüyor> Muhyün ettiğini çeşitli Bu sözü işitince başka bir hale girdi. Sevgili peygamberimizin türbesine yaklaştı. Ve edeple ayakta durdu. Bu sırada ey kutbi meşayı içeriye gel diye seç işitti. Bunun üzerine, bunun üzerine kendinden geçmiş bir halde. Peygamber Efendimiz'in türbesine girdi ve sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı görmekte şereflendi. Peygamberimiz duyurttular ki, sen benim hizmet edeceksin, senin Hindistan'a gitmen gerekir. Hindistan'a git, orada Ecmir denilen bir şehir vardır. Orada benim evladından, torunlarından Seyyid Hüseyin adında biri var. Oraya cihat ve gaza niyetiyle gitmişti. O şu anda şehit oldu. Ecmir, kafirlerine düşmek üzeredir. Senin oraya gitmen sebep ve bereketiyle İslamiyet yayılacak. ...ve kafirler hakir olup güçsüz ve tesirsiz kalacaklar... ...sonra ona bir nar, bir nar verdi ve bunlara dikkatle bak... ...nereye gideceğini görüp anla buyurdu. Muhyiddin'i çeşitli hazretleri. Peygamber efendimizin gerdiği narı alıp emredildiği gibi baktı. Doğu ile batı arasını tamamen gördü. Gideceği ecmir şehrini ve dağları da görüp dikkatle baktı. Bundan sonra peygamberimizi göremedi. Fatiha okuyup dua etti ve yardım dileği pravdi. mutahhardan Peygamberimizin mübarek pak türbesinden ayrıldı... Ahmet Rıfay Hazretleri hacca gitmişti. <gülüyor> Ahmet Rıfay Hazretleri hacca gitmişti. Dönüşünde Medine-i Münevvere'ye... ...Resulullah Ekrem'in efendimizin mübarek tübesini ziyaret ettiği sırada... ...şu mealde malzeme söyledi. Uzaktık toprağını için efendim... ''Kendim gelemez vekil ruhumu gönderirdim. Şimdi seni ziyaret nimeti oldu nasip. Ver mübarek elini, ver mübarek elini dudağım öpsün Habib.'' Şiir bitince sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden mübarek elleri göründü. ''Allahu ekber, allahu ekber.'' Seyyid Ahmet Rıfayda son derece tazim ve hürmetle mübarek efendimizin elini öptü. Orada bulunan herkes hayret hadiseyi gördü. Peygamber efendimizin mübarek ellerini öptükten sonra Rabbe-i Mutahhara'nın kapılarının eşiklerine yaptı. Ağlayarak oradaki cemaatin cümlesine üzerime basarak geçiniz diye yaz vardı. Alimler başka kapılardan çıkmaya mecbur kaldılar. Bu keramet pek meşhur olup dilden dile günümüze kadar gelmiştir. İbnü Abidin Hazretlerinin dine uymaktaki halleri meşhur olup kerametleri ve menkıbeleri çoktur. Beş vakit namazda tahiyat okurken Resulullah Efendimiz'i baş gözüyle görürdü. Göremediği zaman o namazı yenilen yeniden kılarda buyurdu. <Gülüyor> İslam alimlerinin en büyüklerinden ikinci bin yılın müsteziki İmam Rabbani Ahmet Farik'i Ferhendi Hazretleri buyurdu ki, Ramazan-ı Şerif'in son on gününde bugün son derece güzel bir hal zahir oldu. Yatağımda uzanmış yatıyordum, gözlerimi kapamıştım, yatağımın üzerine bir başkasının gelip oturduğunu hissettim. Bir ne göreyim, evvelkilerin ve sonrakilerin seyidi efendisi, bir tanecik, can efendim, canlar canı, gül nebi gelmiş. Buyurdu ki, senin için icazet yazmaya geldim. Hiç kimseye böyle bir icazet yazmadım. Gördüm ki o icazet namenin metninde bu dünyaya ait büyük tutuklar arkasında da öbür dünyaya ait çok inayetler yazılıydı. Bir hadis-i şerifte, her kim beni rüyadasında görürse, muhakkak o hak ve gerçek olarak beni görmüştür buyuruldu. Abdülkadir gelene Hazretleri günlüğün kitabında buyuruyor. İbrahim Temm'in Hazretleri anlattı ki, Hızır Aleyhisselam bana, eğer rüyada Resulullah'ı görmek istersem, Akşam namazını kıldıktan sonra yatsıya kadar hiç kimseyle konuşmadan ayağa kalkar. Akşam namazından sonraki evvabin namazını kılarsın. İki rakatta bir selam verirsin. Her rakatta bir defa hamd yani Fatiha suresini ve yeri kere ihlas suresini okursun. Yatsı namazını da cemaatle kıldıktan sonra evine gelip bitir kılarsın. Uykuya yatacağın zamanda da iki rekat namaz kılıp her rakatta hamd suresini, Fatiha suresini okuyup Fatiha Suresini ve İhlas Suresini yedi kere okursun. Namazdan sonra secdeye kapanıp yedi, kere, yedi defa Allah-u Teala'yı Allah-u Ekber bu ne böyle? allah Ekber allah Ekber <gülüyor> <gülüyor> Namazdan sonra secdeye kapanım 7 defa allah Teala istifade bulunur. 7 kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersin. Sonra başını secdeden kaldırıp oturarak ellerini kaldırıp Ya Hayyuh, Ya Kayyum, Ya Zal Celali ve Ya İlahe l-Evveline ve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 inanıyor musun dedi. Muhammed Aleyhisselam'a hak peygamber olarak gönderen allah Teala yemin ederim ki sana inanıyorum dedim. Hızır Aleyhisselam ben Resulullah'ın bu duayı öğrettiği ve vasiyet ettiği mecliste bulundum. Bu duayı onun öğrettiği kimseden öğrendim buyurdu. İbrahim mi dedi ki Hızır Aleyhisselam'a bu duanın sevabını bana haber ver dedim. Hızır Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ı gördüğün zaman bu duanın sevabını ondan sonra buyurdu, Allahu Ekber. Ben de Hızır Aleyhisselam'ın dediği gibi yaptım. Yatağımda Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerif okumaya başladım. Peygamber Efendimiz'i göreceğimin sevincinden dolayı uykum kaçtı ve sabaha kadar uyuyamadım. Sabah namazını kılıp güneş yükselinceye kadar oturdum. Duha yani kuşlukla namazını kıldım. Kendi kendime akşam odasında dün gece yaptım yine yaparım ya dedim. O anda uyumuşum. Rüyanda melekler gelip beni alıp cennete götürdüler. Orada yakut, zümrüt ve inciden yapılmış köşk ve saraylar, bal, süt ve cennet çaraplarından, çileklerinden ırmaklar gördüm. O köşklerden birinde yukarı dariminden bahsettiğim bana bakan yukarıdan aşağı bakan bana bakan nurlu ve yüzü güneşten parlak, elbiseleri köşkün üstünde yere sarkan bir cariye vardı. Beni cennete götüren meleklere şu köşk kim içindir, şu cariye kimindir diye sordum. Melekler senin işlediğin ameli yapanlar içindir dediler. Cennet yiyeceklerinden yedirmeyi yedirmeyince ve cennet sularından içilmeyince beni cennetten çıkarmadılar. Sonra beni cennetten çıkarıp bulunduğum yere getirdiler. Sonra Resulullah Efendimizin yanında yetmiş peygamber ve her saf arası doğu ile batı arasına kadar olan yetmiş saf melekle bana gelip selam verdi ve elimi tuttu. Tut ya Resulallah ne olur tut ne olur <gülüyor> Bu sırada ben ya Resulallah Hızır Aleyhisselam şu hadisi senden duyduğunu bildirdi dedim Peygamber Efendimiz Hızır doğru söyledi Anlattıkları doğrudur Hızır'a yeryüzündekilerin en alimidir Eftalilerinin reisidir Gerizim Allah askerlerindendir buyurdu. Ben yine yahya Resulallah bu ameli işleyene benim bu gördüğümden başka karşılık var mıdır dedim. Senin gördüğünden sana ihsan olmandan daha üstünde karşılık olabilir. Sen cennetteki yerini ve makamını gördün. Cenneti meyvelerinden yiyip içeceklerinden içtin. Benimle beraber melekleri ve peygamberleri gördün. Hurini gördün buyurdu. Ya Resulallah benim yapım ameli yapıp da benim gördüğümü görmeyen kimseni pani insan olunan verilir mi dedim beni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala yemin ederim ki o kimsenin işlediği büyük günahlar affedilir Allahu Teala'nın o kimse hakkında gazabı kalkar beni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala yemin ederim ki bu ameli yapan riyada senin gördüğünü görmesi de sana verilen ona da verilir semadan bir ses Allahu Teala'nın bu ameli düşleyeni ve doğudan batıya kadar olan ümmeti Muhammed'i mağfiret etti diye sesli seslenir buyurdu yahısıra va ''Senin cemalini ve cenneti gördüğüm gibi o kimsenin de bunlara bunlardan nasibi var mıdır?'' dedim. ''Evet, hepsi de verilir.'' buyurdu. ''Ya Resulallah, erkek ve kadın bütün müminlere bu duayı öğretmek ve sevaplarını bildirmek uygun olur mu?'' dediğimde ''Beni hak peygamber olarak döndüren Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ''Bu amel Allah-u Teala'nın sahit olarak yarattığı kimselerden başkası işlemez, şakilerden başkası bunu da fark etmez.'' buyurdu. Hücre-i ziyaret etmek şerefli bir ibarettir. Buna inanmayanlara Müslümanlıktan çıkmalarından korkulur. Çünkü bunlar allah Teala'ya, Resulüne ve bütün Müslümanlara karşı gelmiş olur. Maliki alimlerinden birkaçı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Efendimiz ziyaret etmek vaciptir demişler ise de müstehap olduğu söz bildirmiştir. bilirmiştir. Ravza-i Mutahara'yı gidenler Bizden salatü selam göndermeyi ihmal etmesinler. Gönül kurşunun uçuranlar ise o gönül kurşunun tırnağının arası arasında bizi de ne olur sıkıştırsınlar. Sizde biraz tevessülden bahsedeceğim inşallah. Peygamber Efendimiz'e her zaman yaratılmadan önce, yaratıldıktan sonra dünyadaki hayatında ve vefatından sonra darzah kabir aleminde tevessül edilmiş, kıyamet günü dirildikten sonra Arasat meydanında ve cennette de edilecektir. Vesile, allah Teala'nın nezdinde yakınlığa ve hacetlerin giderilmesine sebep kılındığı bir her şeydir. Resul-u Ekrem ile tevessül ve yani Resulullah Efendimiz'i allah Teala katında vesile etmek, onun yardımını ve şefaatini istemek caizdir. Bunlar Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın, Selefi-i Selefi Salihinin, ulema ve diğer Müslümanların yaptığı şeylerdendir. Müslümanlardan hiç kimse bunu kötü görmemiştir. Şimdiye kadar bozuk itikat sahipleri dışında bunları kabul etmeyen hiç kimseye rastlanmamıştır. İnsanların baz bası Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirildiği vakit Peygamber Efendimiz'i vesile yapmıştır. Bunu sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerine şöyle anlatmışlardır. Adem Aleyhisselam zelsilesi sebebiyle cennetten çıkarıldı. Ya Rabbi beni Muhammed'in hürmetine affet dedi. allah Teala, Ya Adem sen Muhammed'i nasıl bildin? Daha ben onu yaratmadım buyurdu. Adem Aleyhisselam, Ya Rabbi beni yaratıp bana ruh verdiğin zaman gözümü açıp baktığımda ağaçın kenarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. İsmi, i̇smini isminle yazdığından yaratıklarının en çok sevdiğin odur dedi. Allah'ı u Teala doğru söyledin ey Adem. Mahlukatından en çok sevdiğim odur. Onun hürmetine af için seni affettim buyurdu. Bir rivayete göre de o senin zürriyetinden gelecek olan bir peygamberdir. Onu yaratmasaydım senin evladını yaratmazdım. Onu şefakçı gösterdiğin için seni affettim bağışladım buyurdu. Bununla ilgili binlerce misal vardır. Bunlardan birkaç tanesine size söyleyeyim kardeşlerim. iki gözü ama bir kimse gözlerinin açılması için Resulullah Efendimiz'den dua istedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, istersen dua ederim fakat sabredersen sabredip kaplanırsan senin için daha iyi olur. Duyurdu. Sabretmeye gücüm kalmadı. Dua etmeniz için yalvarırım dedi. Öyleyse abdest alıp şu duayı oku buyurdu. Allahümme inne eseluke ve atijeh alika bin Nabi kah Muhammed Nabi rahmeti, ya Muhammed, inn a atijeh bika ila Rabbi fi hajati ftakdya, Allahumma şefihiyya. O kimse bu dua'yı okuyunca Allahu Teala kabul buyurarak gözlerinin açıldığını. Hadis âlimlerinden İmam Nesayir rahmetullahi rajallahu an bildiriyor. Buna haber veren Osman bin Hanif ayrıca diyor ki, Osman bin Afan rajallahu an halifeyiken büyük sıkıntısı olan bir kimse halifenin karşısına çıkmaya utandığı için bana dert yanmıştı. Ben de hemen abdest al, mehtici sarıte git, şu duayı oku dedim. Ve yukarı biraz önce söylediğim ki ağa okuduğunu, ama kimsenin okuyarak gözün açıldığını duayı okumasını söyledim. Adamcağız duayı produktan sonra halifenin bulunduğu yere gidip huzuruna çıkarılmış. Halife bunu seccadesinin üstüne oturup derdini dinlemiş ve kabul etmiş. Adamcağız işinin birden bire yaprığını görünce sevinerek bana geldi. Allahu Teala senden razı olsun. Halife ya sen söylemeseydin, sen söylemeseydin sıkıntıdan kurtulamayacaktım dedi. Ona ben halifeyi görmedim. İşinin çabuk ol yapılması sana duadandır. Resulullah duayı bir ame öğretirken işitmiştim. Vallahi aman Resulullah'tan ayrılmadan önce gözler açılmıştı dedim. Hadis-i radiyallahu halifeyken halife iken kıtlık oldu. Ashab-ı Bilal bin Hars radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in türbesine gidip Ya Resulallah ''Mümmetin açlıktan ölmek üzeredir. Yağmur yağması için vesile olmanı yalvarırım.'' dedi. Resulullah Efendimiz o gece rüyasını göründü. ''Halikaya git, benden selam söyle. Yağmur duasına çıksın.'' diyordu. Hazreti Ömer yağmur duasına çıkınca yağmur yağmaya başladı. Allahü Teala sevdiklerinin hatırı için duaları kabul buyurmaktadır. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı çok sevdiği bildirmiştir. Bunun için bir kimse ''Allahümme'' اِنَّ اَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَب۪يكَ Mustafa diyerek bir dua etse duası red olunmaz. Onunla beraber ufak tefek dünya eşleri için Resulullah'a vesile etmek edebe uygun olmaz. Kurhaneddin İbrahim Maliki rahmetullahi aleyh buyurdu ki çok aç olan fakir bir kimse hücre isarete gidip Ya Resulallah karnım açtır dedi. Az sonra birisi gelip fakiri evine götürdü karnını doyurdu. Fakir Yaptığı duanın kabul olduğunu söyleyince, ''Kardeşim, çoluk çocuğundan ayrılıp uzak yollardan sıkıntılar çekerek Resulullah'ı ziyaret için geldin. Bir lokma ekmek için mi Resulullah'ım? Ekmek için Resulullah'ın uzuna çıkmak yakışır mı? O yüksek huzurda cenneti ve sonsuz nimetleri istemeliydin.'' ''Burada işlenilen şeyleri allah Teala reddetmez istenilen şeyleri.'' dedi. Resulullah'ı ziyaret etmek şerefine kavuşanlar, kıyamet yönüne şefaat etmesi için dua etmelidirler. Ve kardeşlerin dua ederken de, Beni unutmasınlar, bu acizi unutmasınlar. Unutmasınlar ki bizlerde bir aynıyız. İmam Ebu Bekir Mükri radıyallahu aleyhi, bir gün İmamlı Taberani ve bu Şeyh radıyallahu aleyhima ile mescid-i sahate oturuyorlardı. Birkaç günden beri bir şey yemeği çok acıkmışlardı. Yatsı namazından sonra İmam Ebu Bekir, artık dayanamayarak açım ya Resulallah dedikten sonra bir tür çekildi. İki arkadaşı kitap okuyorlardı. Seyyidlerden bir zat, iki hizmetçisiyle gelerek, ''Kardeşlerim, dedem Resulullah'tan açlıktan yardım istemişsiniz. Biraz uyumuştum. Sizi doyurmama emir buyurdu.'' dedi. Getirdiklerini birlikte ediler. Ardını da bunlara bırakıp gitti. İslam alimlerinden i̇mam Muhammed, Musa bin Numan, ''Meraş ki Maliki, Isbah-u Zulem fil Mustahvisi bi Hayril Enam'' adındaki kitabında... Resulullah'a vesile direkt muratlarına kavuşan yüzlerce Müslümanı ve dualarını uzun yazmaktadır. Bunlardan biri Muhammed bin Munkatir'dir. Diyor ki bir adam babama 86 bin bırakıp cihana, cihada gitmişti. Bunları sakla çok muhtaç olana da edebilirsin demişti. Medine'de kıtlık oldu. Babam altından hepsini aşıktan bunalanlara dağıttı. Altınların sahibi gelip istedi. Babam bir gece sonra gel dedi. Hüce-i gidip. Sabaha kadar Resulullah'a yalvardı. Gece arası bir adam gelip buz elini uzattı. Gelip elini uzattı. Uzat elini dedi. Bir kese altın verip sonra oradan kayboldu. Babam eve, evde altınları sayıp 80 adet olduğunu görünce sevinerek hemen sahibine verdi. İmam-ı Muhammed Musa Hazretleri bu kitabında başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı. 637 senesinde...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 Dümdüz kumdu. Az sonra hava karardı. Yolumuz, yolculuk yaptığımız kalplerin izi bile yoktu. Ben gece karanlığında yapayalnızdım. Korkum daha da şiddetlendi. Telaşla daha surat yürümeye başladım. Bir müddet gittikten sonra çok susamış yorulmuş bir halle yere düştüm. Artık hayatımdan ömrümü kesmiş, ölümümün yaklaştığını hisseder gibi olmuştum. Susuzluk ve yorgunluktan ızdırap ve ele elemin, elemin son hatine varmıştı. Birden aklıma geldi. Gece karanlığında...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 O anda bütün yorgunluğum ve susuzluğum kayboldu. Yerimden doğmuş gibi oldum. Ona canım birden verdi. El ele verip bir mütte gürüdük. Hayatımın en tatlı anlarından birini yaşadığımı hissettim. Bir kum tepeciğine aşınca beraber yoldurduk yaptığım kafelerin ışıklarını görüp arkadaşlarıma seslerini duydum. Onların yanlarına doğru yaklaştık. Din bindiğim hayvan en arkada onları takip ediyordu. Birden gelip önümde durdu. İneğimi önümde görünce sevinç çığlıklar attım. Ben bağırınca benimle gelen zat elini elimden çekti. Sonra elimden tutup bineğimi bindirdi. Sonra da bizden bir şey istediği isteyeni ve yardım talebine bulunduğunu, kimseyi biz boş çevirmeyiz diyerek geri dönüp gitti. O zaman onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu anladım. O geri dönüp giderken çevresini yaydığı nurların gece karanlığında göğe doğru yükseldiği görülüyordu. O gözümden kaybolunca, Birden aklım başıma geldi, nasıl olup da, nasıl olup da ben Rasulullah Efendimiz'in mübarek elini ayağını öpmedim diye çırpındım. Ah dedim ya Rasul, ah dedim ya Resul, diye niye yapışmadım. Ama iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmıştı. Evel-i Hayr akta, Medine'de beş gün aç kalmıştı. Hücre-i Saadet'in yılına gelip Peygamber Efendimiz'e selam verdi. Aç olduğunu bildirdi, gün geldiğini gördü. Salında Eba bekir Sadık, solunda Ömer-i Faruk ve önünde ali Murtaza radiyallahu anhum vardı. Hz. Ali gelip, ''Ya ben hayır kalk, ne yatıyorsun?'' ''Resulullah geliyor.'' dedi, ''Hemen kalktım.'' Resulullah Efendimiz gelip büyük bir ekmek verdi. hayır diyor ki, ''Çok aç olduğum için hemen yemeye başladım.'' Yarısı bitince uyandım, ne göreyim?'' ''Kalan yarısını elinde buldum.'' bin Muhammed Sufi anlattı Hicaz çöllerinde 3 ay er kadar dolaştım Hiçbir varlığım kalmadı Müslükle Medine'ye geldim Hücre-i yanında Resulullah Efendimiz'e selam verdim Bir yana oturup öldüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görünüp, Ahmet geldin mi Avucunu açıyordu, Avucumu, Avucumu altında doldurdu Uyandım Ellerim altın toz idi <gülüyor> Yetiş ya Resulallah Onları getirdik bir davet edeyim. Gel yadır Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Allah-u Teala'nın izniyle yardım etmeni istiyorum. Yetiş gönlümüze ya Resulallah. Ne olur yetiş gönlümüze ya Resulallah. Ne olur yetiş gönlümüze ya Bebi Allah. Yetiş, yetiş ya Resulallah. İmam-ı Semuhudi Radiyallahu Rahmetullahi Aleyh kapısının anahtarını düşürdü. Bulamadı. Hücre-i önüne gelip, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anahtarımı düşürdüm. Evime gidemiyorum dedi. Bir çocuk elinden anahtarı getirdi. Bunu buldum. Acaba sizin mi dedi. Kilisli Mustafa Eşke Efendi Radiyallahu Rahmetullahi Aleyh, Mevare-i diye tarih kitabında diyor ki, Mekke'de 20 sene kaldım. milad 1831 senesinde 60 altın büyüttürip çoluk çocuk ile Medine'ye geldik. Paralar yolda bitti. Bir tanıdığıma misafir olup hücre-i geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istedim. Üç gün sonra bulunduğum eve bir bey gelerek benim için bir ev kiraladığını söyledi. Eşyalarımı oraya taşıttı. Bir senelik kira ürünü ödedi. Birkaç ay sonra bir ay hasta yaptım. Evde yiyecek ve satacak bir şey kalmadı. Zevcemin yardımı ile dama çıkıp Resulullah efendimizden Ütübesine karşı sıkıntımı anlatıp yardım dilemek istedim. Ellerimi kaldırınca dünyalık istemekten utandım. Bir şey söyleyemedim. Odama indim. Ertesi gündür kimse gelip filan efendi bu altınları sana hediye gönderdi de Allahu akbar. Keseyi aldım. Geçimimiz düzeldiyse de hastalıktan kurtulamadım. Yardımla hücre isaretine gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şifa istedim. Mehdit'ten çıkıp kimseden yardım istemeden evime yürüdüm. Eve girerken hastalığım hiç kalmadı. Nazar değmemesi için sokağa birkaç gün bastonuna dayanarak çıktım. Fakat para bitmişti. Çocuk çocuğu karanlıkta bırakıp mescidine beviye geldim. Yasin namazından sonra sıkıntımı Resulullah sallallahu ve selleme söyledim. Yolda tanımadığım bir kimse yanıma gelip elime bir kese verdi. İçinde 49 altın vardı. Ve uzunlu şeyler alıp evime geldim. Ah kardeşlerim yaranım çok derin, o kadar çok böyle olay var, o kadar çok anlatmak istediğim var ama Rabbimle aramda olanların üçte birini size anlattım, üçte birini bazı kişiler anlattım, üçte biri de Rabbimle aramda kalsın. Anlayan da bunlar yeter inşallah. Sizler de çağırın, gönül kuşunu yollayın kainatın güneşine. Gel ya yet Resul deyin, yetiş ya Resulallah deyin. Raflet içinde yüzüyorum. Yetiş ya Resul kurtar ya Resulallah deyin. Onun aşkını isteyin. Ondan yardım isteyin. Deyin ki ya Rabbi. Ya Rabbi gönder. allah Teala'nın izniyle senden yardım istiyorum ya Resulallah deyin.